Arkası yarın. Lodos'ta güvercinler... Birinci bölüm Yazan Bülent Haşim Yanar Yöneten Zihni Küçümen Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Feryal Jülide Kural Balaz Erhan Abir Ekrem Ayton Sert Sık dışını biraz daha. Sabaha az kaldı. Sabah olunca ne değişecek ki? Bir yolunu bulacağız elbet. Oh, otobüs bu kadar gecikmeseydi. Ne yapayım? Otobüsün bozulması da benim suçum. Gecenin bu saatinde sokakta kalmazdık işte ise. Havada buz gibi. Ben de memnun değilim ya onca yoldan sonra sokakta kalmaktan feryal. Sana bir şey dediğim yok zaten. Ay, gecenin bu saatinde bir de polislere yakalanırsak. Polisin ne zararı dokunacak ki bize? Nikahlı bile değiliz. E, yaptıracağız nasıl olsa. ...bu şehirde kalacak yerimiz de yok. Amcanların yanına gideceğimizi söyleriz biz de. Sormazlar mı nerede oturduklarını? E, sorsunlar söyleriz. Ben biliyorum sanki nerede oturduklarını da. Aa, bana bildiğini söylemiştim ya. E, telefon numaraları var sadece. Telefon ettiğimiz zaman öğrendiniz diye düşünmüştüm. E, telefon numaralarını verirsin sen de polise. E, ben telefon etmedim mi sanıyorsun? Kaç kere ettim kimse cevap vermiyor. Aa, e, belki de telefonları bozuktur. E, hayır telefon ettikten sonra hatırladım... ...tatilde Tekirdağ'a gideceklerini. Ne işleri var orada? Yengem Oral'ı ya. Ah, hiçbir işimiz düzgün gitmez mi bizim? Ne yapayım Feryal benim suçum mu? Ha, yok canım amcanların Tekirdağ'a gideceklerini hatırlamamak benim suçum elbette. Aa, bir de sen başlama ne olursun. Senin ayakların donmuyor ama. Sıkıntını hafif söyleyeyim. Ben de üşüyorum. Çabuk ol biraz uzaklaşalım buradan. Ana sokaklarda daha az dikkat çekeriz. Polis sen niye bu kadar korkuyorsun anlamıyorum. Bana kalsa karakol bile sokakta dolanmaktan iyidir. Hiç üşümeyiz. Tabanca var yanımda. Tabanca mı? Nereden buldun tabancayı? Çıldırdın mı sen? Babanlar bizi bulurlarsa diye aldım. Aa, ne yapacaktın o zaman? Ee, Babamı mı vuracaktın? Yok kendimi korurum diye düşünmüştüm. En azından cesaret veriyor. <Gülüyor> Belli ne kadar cesaret verdi. Bekçi düdüğünü duyunca yolunu değiştirmeye kalkıyorsun. Ne yapmamı istiyorsun? Karakola gidip ben bu kızı kaçırdım, alın bu da tabancam mı değil? Beni kaçırmış falan değilsin bir kere. 18 yaşımı bitireli neredeyse beş sene olacak. Ayrıca da kaçmaya birlikte karar verdik. <gülüyor> Babana karşı da bu kadar cesur davransaydın ya. Daha ne yapacaktım? Görücüye bile çıkmadım. Hm, bize çıktın da ne oldu sanki? Kovulmaktan beter olduk. Sen de bir türlü söyleyemedin benimle evlenmek istediğini. Üzülüyordu adam. Şimdi daha az üzülecek. Hı? Çocuklarımız bile olurdu şimdiye kadar. Of. of. Niye geldik bu şehre bilmem ki Babanın korkusundan başka niye olacak İstemedi işte seninle evlenmemi istemedi Kafasına taktı bir kere İşte biliyorsun bizimkileri <gülüyor> Onun için buradayız işte Anlamsız bir saatte olmayacak bir şehirde Bir de beni suçlamıyor musun çıldırıyorum vallahi Ne diye geldiysek İstanbul'a Sen istedin gelmemizi <gülüyor> Sanki sabah olunca bir şey değişecek de Sıcacık evini bırak kalk gel buralara Akıl mı bu Ben istemedim buraya gelmeyi Aa, Daha birinci günden başladın beni suçlamaya seni suçladığım falan yok. Saatlerdir söylenip duruyorsun ama. <gülüyor> Donuyorum Barlas. Daha ne söylememi bekliyorsun? Eşkıya gibi beline tabancayı takmış. Gece yarısı sokaklarda dolaştırıyorsun ha, beni. Teşekkürler eşkıya da olduk. ha. Asıl eşkıya olan senin baban. Ondan korkumdan aldım tabancayı yanıma. Babama eşkıya diyemezsin. <gülüyor> Babasına toskondurma sanımefendi. <gülüyor> Özür dilerim. Sadece beni suçlamanı istemiyorum. Tek sıkıntım bu. Dedim ya, seni suçladığın falan yok. Üşüyorum sadece. Biliyorum. Aslında kendini suçlayan benim Feryal. Senin ne suçun var ki? Bilmiyorum. Belki de baban haklı. Belki sana layık değilim. Aa, saçmalama lütfen. Ee, sabah ilk otobüste dönelim istersen. Babama ne diyeceğiz? Her şeyi olduğu gibi anlatırız. <gülüyor> baban bizi dinler mi sanıyorsun? Görür görmez öldürmeye kalkar ikimizi de. Sana bir şey yapmaz. Ya sana? Ben de görünmem ona. <gülüyor> Taşın altına girsen de bulur seni. Yeter ki kafasına koymasın. Burada da bulur o zaman. Benim öyle bir kızım yok der. Unutur belki. Dönme fikrini aklından çıkar bir kere. Buralarda donup kalmak eve dönmekten daha iyidir. Tamam Sus artık. Kapa bu konuyu. Susmak çare değil ki. Şu halimize bak. Donacağız neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da <Basılda> esiyor rüzgar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gel şu parka girelim. Parkta ne yapacağız Barlaz? Yürümek daha iyi. Şu tabancayı bir ağacın altına gömelim işte başımıza bela olacak anlaşılan. Biraz da otururuz, Uf, Ayakkabılarım da öyle sıkır ki ayağımı. Ben artık ayaklarımı hissetmez oldum zaten. Of. Bu kapıdan girersek birileri görebilir. İleriden ağaçların altından gireriz. Tamam. Soğukta. Ay hiç gelmeyeceksin sandım. Ne kadar uzun sürdü işin. Of, toprak beton gibi olmuş kazılmıyor ki. Bir karış bile kazamadım. Ay, çalı çırpının altına saklasam bundan iyiydi. Aa, bırak şimdi tabanca için dertlenmeyi. Birim olsa hadi neyse. Bir emanet tabancanın eksikti yani. Başlama yine. Ee, şuradaki banklara oturalım. Biraz daha uzaklaşalım tabancayı gömdüğün yerden. Geri dönüp cebimize girecekti ya. Ay sen alay daha. Okuldayken de böyle vurdum duymazdın zaten. <Gülüyor> Tabancanın dibinde otururken yakalanırsak... ...anlamayacaklar mı bizim görmüş olduğumuzu? Ya tabanca bağıracak çünkü ben buradayım diye. Hmm, şu tabanca yüzünden hapislerde çürü de... ...aklın başına gelsin. Peki, peki, peki. Uzaklaşalım bakalım ne olacaksa. Hmm, şu ilerideki banklar iyi mi? İyi. Otururken donup kalmazsak iyidir. Sıkıca sarıldın mı? Bana soğuğu hissetmezsin bile. Ya görenler bir şey yaptığımızı sansın da... ...başımız tam belaya girsin o zaman. Ha, korkmaya başladım bakıyorum. Gece yarısı koca parkta gezmek akıllıca bir iş mi? Korkmana gerek yok, yanında ben varım. Hırsıza uğursuza ne yapabilirsin tek başına? Tabancayı da gömdük. İstersen alalım tabancayı. Aman, aman kalsın. Ah, Parlaz. Ne oldu yine? Şu ilerideki banka baksana... ...birisi yatıyor galiba. Evet. Ha, gerçekten biri yatıyor bu arkta. <Gülüyor> Uzaklaşalım hemen. Sen niye korkuyorsun? ...o bizden koksun. Elin sarhoşuyla mı uğraşacağız bu saatte? Ha, ufak tefek yaşlı bir adam. Silah vardır belki. Bizde de vardı. Tabancadan ne olacak? Ha, tabancadan ne olacak? mermiden ne olacak? Vurulsak ne olacak? ölsek ne olacak? Ne olacağı var mı? Demek istemedim. Kimse parkta yatmaz bu saatte. Ha, belki de bir sıkıntısı vardır. Uzatma da çıkalım şu parktan. Ha, ses çıkarma da şunun yanına gidip bakayım. Ha, soğukta gezmek yaramadı sana. Olsun mu adam? Dikkatli ol. Meraklanma. <gülüyor> Hayret. Giyimine bakılırsa efendi birine benziyor. O da bizim gibi sokakta kalmıştır belki. Ah, belki de içkiyi fazla kaçırıp sızdı. O kadar da soğuk ki. <gülüyor> Donar insan. Hiç kımıldamıyor. Ölmüş olmasın sakın. Daha neler. Ölecek adam parka mı gelir? Adam ne bilsin öleceğini. Ecel bu belli mi olur? <gülüyor> Ölmemiş olsa bile sabaha kadar donup kalır mutlaka. Ne yapsak ki? Uyandıralım istersen. Çok da yaşlıymış. Ha, yatağın da uyuyor sanki. Ha, adamdaki rahatlığa bak. O, o sopayla ne yapacaksın? Belli mi olur? Bakarsın belalı biri. Ay, başımıza gelenlere bak. Şikayet edip durma. Bunun durumu bizden daha mı iyi? Bula bula kendimiz gibi birini bulduk bizde. Sen ne dersen de. Kaldıracağım adamı. Meraklandım bir de. Of. Of of bütün aksiliklerde bizi bulur <gülüyor> Amca Hey amca bey Uyanmaya niyeti yok bunun Tamam işte Anlat anlatabilirsen Gece yarısı parkta bir ceset Başında biz ya, Saçmalama ne olursun Adam öldüyse bizimle suçumuz var hem niye başında bekleyeceğiz? Çeker gideriz. Sabah bulurlar nasıl olsa. Ah çok kalpsizsin Barlas. Ya kimsesiz biri ise? Kimsesiz biri olsa ne değişir? Cenazesini kaldıracak değiliz ya. Paramız olsa? Ah çocukluğu bırak şimdi. Neresi çocukluk bunun? İnsanlık böyle zamanlarda belli olur. Ben insan değil miyim yani? Ha? çocukluk ediyorsun işte. Söyleyince de suç oluyor. Daha ilk gecede çocuk yaptım beni. Bakalım daha ileride neler diyeceksin. Ama yetti artık. Şu sopayla dürteceğim bir kere Uyanırsa uyanır Uyanmazsa kendi bilir Ya da bilmiştir bileceğini çoktan örüp gitmiştir Ben mi dedim gel parkta uyu diye Donmasaydı Sessiz ol biraz Ne o elinde sopayla ölünün başına dikilmiş Azrail gibi Amca Uyan Allah'ını seversen Bizim başımızı belaya sokma bari Sanki kendi derdimiz yetmezmiş gibi Kalk bir adam Ölmüş bu ...bu kadar sastım yine uyanmadı. Desene sabaha kadar burada bekleyeceğiz. İyi e diye bekleyelim Feryal. Çeker gideriz. Aa, yalnız mı kalsın adamcağız? Hem de ilk gecesinde. Ne demek ilk gecesinde? E, belli ki bu gece ölmüş. Ee? Aman sen de. Sana kalsa kurda kuşa yem edersin adamı. Niye kurda kuşa yemediğim adamı? Elbet ben de isterim kimsenin ölmesini. Ama ne yapayım ölmüş işte. Ah, ne kadar kolay söylüyorsun. Ölmüş işte. Peki Feryal. Peki, peki, peki. İstediğin gibi olsun. Bekleyelim sabaha kadar adamın başında. Oldu mu? Akşamdan beri tuhaf tuhaf konuşuyorsun. Sanki seni ben kaçırmışım gibi. Ee, ne oldu? Şimdi seni kaçırmış mı oldum? Şehir eşkıyasıyım yani öyle mi? Eşkıya diyen mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sabah olmadı mı bunda? <gülüyor> Ölmemiş mi İyi geceler efendim. O, o o Sopa! Yok <gülüyor> tabanca. Ne, ne tabancası? Tüfek. Havan topu taşıyacak değilim ya. Tüfek işte. Tüfek? takmayın takmayınca pek göremiyorum da. Yaşlılık işte. <gülüyor> ne o? Hava mı At şu sopayı elinden. Baksana efendi birine benziyor. Biraz önce de ölü birine benziyordu ama. <gülüyor> Öyle derin uyumuşum ki. Uyandırmasak daha da derinleşecekti uykunuz. Yıldızları gördünüz mü? Ne kadar parlaktı. Atama baksana top gibi. Yıldızların parlaklığının bile farkında. Ha, baksana gökyüzüne. Gerçekten de çok parlak görünüyorlar. Ha, rüzgar temizledi bulutları ondandır. Önemli olan görebilmekmiş demek. E, e, bir şey mi dediniz? Ha şey, şey diyorum görebilmek diyorum. Ne kadar güzelmiş. Uyumaz ne kadar önemli? Körmüş galiba. Soğuktan gözleri açılmış. Saçmalama. Ne kadar gençsiniz. Bence yıldızları gördü şimdi de seni. Bakalım sırada ne var. Allah yetme. Bizim durumumuz daha mı iyi? Ee, teşekkür ederim. Eh, teşekkür ederim. Kafayı yıldızlara takmıyoruz hiç değilse. Yıldızlarını görebilmek zaman zaman bir ayrıcalıktır delikanlı İşine geldiğinde nasıl da duyuyor eh, Elbette bey amca elbette Anlaşılan siz de bu şanslı insanlardansınız Yıllardır ilk kez aklıma geldi desem inanır mıydınız? Biz gelip de sizi uyandırmasak bir daha da aklınıza gelemeyecekti zaten Öyle güzel bir rüya görüyordum ki <gülüyor> Değil uyan... mi? <gülüyor> Donmaktan kurtardık ne de yaranamadık adama Özür dilerim özür dilerim. Kabalık yapmak istemedim. Eh, siz de kocamın kusuruna bakmayın. Yorgunluktan ne dediğini bilmiyor artık. <gülüyor> Farkında mısınız? Tanışmadık bile. Of, of, of. Her tarafım üşmüş. Gerçekten donmak üzereymişim. Her neyse her neyse. Ben Ekrem. Tanışınca ne olacaksa. Parlas. <gülüyor> Tanıştığımıza çok memnun oldum Ekrem Bey <gülüyor> Ben Feryal of, Lodos bu. Efendim Lodos bu Feryal Hanım Lodos Kaptan mısınız Buradan evden çıkardınız <gülüyor> Sizi de Lodos atmış olabilir buralara Fırtınaya <gülüyor> tutulmuş gibi görünüyorsunuz da ee, Bir bakıma öyle sayılır Gerçekten de uzun esti içindeki Lodos <gülüyor> Yazık dağıtmış zavallı ee, herkes içkiyi fazla kaçırabilir Ne içki ki? Bankta sızmıştınız ya <gülüyor> Sızmış değilim ki İçki de kullanmam Yatırıp sadece Özellikle mi uyudunuz evet. Hem de bu havada Ve Gençliğimde de uyumuştum bir kere Aa, Uzun yaşamanızı açık havada uyumaya borçlusunuz galiba Sizi sinirlendiriyor muyum yoksa Evet sinirlendiriyorsunuz Hayır sinirlendirmiyor Aa. Aslında Barlas Bey haklı. Neden haklı olsun? Ki? Böyle bir havada parkta uyuyan birine güvenmek kolay şey değil. Güvensek ne olacak? Sabah olunca yolumuz ayrılacak nasıl olsa. Ne, ne, ne, ne, ne, neden? Ha, i̇sterseniz siz de gelin bizimle. Şahitlik yaparsınız. Adam olup şahitlik. <gülüyor> Evleneceğiz de. Ha? Yanılmıyorsam, biraz evvel evli oğlu ol, olduğunuzu söylemiştiniz. Şey... E, henüz değil ama edineceğiz. İstanbul'a da evlenebilmek için geldik zaten. Ha. Babam izin vermiyordu da. E, eve dönmek ha. zorunda kalırsak şahitliğimiz yine e, işe yarayabilir. Ne demek istiyorsun sen? Evlenmekten vazgeçtiysen açıkça söyle lütfen. E, görüyorsun işte, aksilikler peş peşe geliyor. Kalacak yerimiz bile yok. Durun canım, durun canım. Tüm sorun kalacak bir yere o kolay. Ha sizler için kolay elbette. Biz de burada birer bank seçeriz kendimize. <gülüyor> Her gece burada yatımı düşünmüyorsunuz umarım. Ha başka yatacak parklarınızda mı var? Hayır canım genellikle evimde yatağında uyumayı tercih eder. Hayret. Kabul ederseniz sizi de evime misafir etmekten zevk duyuracağım Sizi tanımıyoruz bile e Ben de sizi tanımıyorum Neden evinize çağırıyorsunuz o zaman? E, yapacağım işlerde bir neden aramamaya karar verdiğim için belki de e, e, Tabi bu akşamlar itibaren Kusura bakmayın ama sizinle gelemeyiz Bakın e, sabaha kadar açık olan bir lokanta biliyorum şurada Oraya gidelim hiç olmazsa biraz olsun ısınırız <gülüyor> Ne ver. kadar iyi olur Feryal Ne kötülük var lokantaya gitmemizde? Sana göre mesele yok tabii. Yani... Benim gibi donmadın. İstersen paltomu sana vereyim. Ne fark edecek ki? O zaman da sen üşüyeceksin. Boş yere zaman kaybediyoruz burada. Konuşacağımız yere yürümeye başlasıydık. Şimdiye kadar yolu yarımlamıştık bile. E, yakında mı sözünü ettiğiniz dokanta? Tabi evet evet işte şurada. Parkın az ilerisinde. Sabaha kadar açıktır. Aa, doğrusu yemekleri de güzeldir Hadi. Siz genellikle orada yiyorsunuz yemeklerinizi anlaşılan Ne de olsa evinize yakın Yok yok yok aksine Evim oldukça uzaktır buraları ee, Ben bu banktan bahsetmiştim Hay Allah <gülüyor> Sizi inandıramayacağım galiba Bir geceliğine burada yatmış olduğum var, değil mi? Eskiden de yatmışsınız ya Hani gençliğinizde <gülüyor> O zamanlar daha da dayanıklıymışım demek ki... ...farkına varmadan yaşlanmış işte. Yedi uyuyanlardan olmadığınıza emin misiniz? Demek biliyorsunuz o söyleneceği. Elbette biliyorum. Köpeğimin adı bile Kıtmir. <gülüyor> Akılda tutulması en kolay o onun için. Ee, okumuş birine benziyorsunuz. Ee, evet, okudum okudum okudum. okudum. E, Fakülte benziyor. <gülüyor> Yazık. Neden? Eğitimi harcanan zamana asla yazık olmaz. Ha, onun için yazık demedim. Sizin gibi üniversite mezunu birinin böyle parklarda yaşamasına üzülüyorum. Tamam tamam anlaşıldı anlaşıldı. Sizi inandıramayacağım bir türlü. En iyisi lokantadan çıktıktan sonra bir taksiye atlayıp evime gidelim. Eve girmeden inanacağınız yok sizin. E bizi evinize götürmeye neden bu kadar heveslisiniz? E yatacak yeriniz olmadığını kendiniz söylemediniz mi? Yalan mı? E, kalacak yerimiz yok diye sizin de gelmek zorunda da değiliz herhalde. E canım elbette, elbette böyle bir zorunluluğunuz yok. Fakat sizin yerinizde olsam bu teklifi hemen rezertmezdim. Hele hele böyle bir gecede. Gecenin nesi var? Baksanıza siz bile açıkta uyuyacak cesareti bulmuşsunuz kendinizde. Hayır canım siz bana bakmayın, bana bakmayın. Benimki lodos sarhoşluğu, lodos. Hadi daha fazla yalvardım beni de şu lokantaya gidelim. Bence Hadi. de. Sen de mi Feryal? Plodosta <gülüyor> güvercinler adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.